Enbiya suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? Resul dedi ki: "Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki." "Hayır," dediler. "Bu adra su ahlam, karışık karışık rüyalar." Yok yok, böyle değil. Anlaşılan onu kendisi uydurmuş. Hayır bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin. Kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri Peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız, bunu bilenlere sorunuz. Biz onları, yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada, onlar ebedi olarak da kalmadılar. Sonra, onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan, dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise, helak ettik. Muhakkak ki, hayatınız için gerekli notları içeren, Size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz? Zulme batmış, nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. Onlar, bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip, kaçmaya yeltendiler. Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki, sorguya çekileceksiniz. Eyvah! dediler. Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki, biçildiler, sönüp kül oldular. Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de beynini parçalar bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü yuh aklınıza. Yazıklar olsun size. Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler ona ibadeti ne gurur meselesi yapar, ne de ibadetten yorulurlar. Gece gündüz usanmadan, ara vermeden, tesbih ve ibadet ederler. Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannıyla tanrı edindiler. Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki, o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a revâ gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir. O, yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar, mutlaka sorgulanacaklardır. Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Rasûlüm! De ki, İddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar. Nitekim, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler onun ikram ve takdirine masar olmuş kullarıdır. O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler. O Onların yaptıklarını da, yapacaklarını da, açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilir. Onlar sadece, onun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler. Onlardan kim çıkıp da, onun yanı sıra ben de ilahım, diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Hakkı inkar edenler, görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik bir bütün idi onları biz ayırdık hayatı olan her şeyi sudan yaptık hala inanmayacaklar mı yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar geçitler yaptık göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık onlarsa hala Gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Kâfirler seni görünce, bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahmana gelince, onun anılmasını reddediyorlar. İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele durun biraz, beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim. Ama yine de onlar gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye söyleniyorlar. Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar edenler onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini Kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi, onların beklentilerinin hilafına o ateş öyle apansız gelecek ki kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek. Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmiştir, ama alay konusu yaptıkları o azap alay edenleri her taraftan sarı vermiştir. De ki, geceliğin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı, o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip, kendisine yönelecekleri yerde, onlar, Rab'lerini anmaktan yüz çevirmekteler. Ne o, yoksa akılları sıra, onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler, kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse, o müşrikleri, bize karşı hiç mi hiç koruyamazlar. Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler. Kaldı ki biz onlara da, babalarına da nimet verdik. Öyle ki, uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek, onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken, onlar nasıl galip gelebilirler? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar. Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah! Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstehak etmekle kendimize zulmetmişiz derler. Biz kıyamet gününe mahsus, öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki, Hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. Biz Musa ile Haruna Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. O müttakiler görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten o duruşma saatinden korkup titrerler. İşte bu da sana indirdiğimiz kutlu bir mesajdır. Hal böyleyken siz onu inkar mı edeceksiniz? Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı ı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller? dedi. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Yemin ederim ki, dedi, siz de atalarınızda besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler. Yoo, şaka ne demek? dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi bütün onların da Rabbi olan zaattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim diye ekledi. Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce Dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. İçlerinden bazıları, sahi İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekici cezaya onlar da şahit olsunlar. Söyle bakalım İbrahim dediler, sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden Asıl zalim İbrahim değil. Bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin dediler. O halde dedi Allah'tan başka Size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh, size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona. Hülasa onu tuzağa düşürmek istediler ama biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Lût ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshakı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları, buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Luta’ da hüküm ve ilim verdik. Ve onu, iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar, kötü ve itaat dışına çıkmış, fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O, gerçekten erdemli kimselerdendi. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. Davut ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar, bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın, koyun sürüsü, ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. Biz çözümü ihtiva eden hükmü, Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber, her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapmak kudretine sahibiz. Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'a da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık. eyyûb da an. hani o, Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın, diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, Katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. İsmaili, İdrisi, Zülküfli de an, onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Zünnu'nu da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah, sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, "Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, Lütfedeceğin evladım bana varis olsun." Bununla beraber iyi biliyorum ki herkes fani'dir. Herkesten sonra baki kalan bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen. Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun içinde eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık. İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa onun gayretleri inkar edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz imha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir nihayet Yevcuc ve mevcujun setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır eyvah bizlere biz bundan tam bir gaflet içindeydik daha doğrusu Kendimize zulmettik, diyecekler. Hem siz, hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Eğer onlar, gerçekten tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada, ebedi olarak kalacaklardır. Onlar orada, inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haberde işitmeyeceklerdir. Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar, cehennemden uzak tutulacaklardır. Onlar, cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. O en büyük dehşet, Sura ikinci üfleyiş dahi, onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vâd olunan gün bugündür diye karşılarlar. Gün gelir... Gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. Şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da dünyaya salih kulların varisi olacaklar. Dünya onlara kalacak diye yazmışızdır. Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey resulüm biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik." de ki bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahy yolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahdır. Hala mı ona teslim olmayacaksınız? Yine de yüz çevirirlerse de ki işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde hakka çağırdım. Artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem. Şüphesiz ki Allah sözün açık olanını da gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir. Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir. Rasulullah. Sonunda şöyle dedi: Yarımbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteandır. Hac suresi 78 ayet olup ekseriyetin kanatine göre Medine deinmiştir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. Onu göreceğiniz gün çocuğunu emziren anne dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır. O şeytan ki alnında adeta şöyle yazılmış. Bu kendini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler. Ey insanlar, eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız bilin ki biz sizi ilkin topraktan sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış, ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış, bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki, daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, gözü gönlü açan her güzel çiften nice nebat bitirir. Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah, Hakkın, Gerçeğin ta kendisidir ve çünkü ölüleri dirilten de odur. Her şeye hakkıyla kadir olan da odur. Ve şunu da bilin ki o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada rüşvailik olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. O vakit kendisine işte bu dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz denilir. Öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen İmanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet, umduğu faydayı elde ederse, onunla huzur bulup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa, yüzüstü dönüverir. Dünyayı da, ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur. Allah'tan başka, kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapıklık budur. Hatta bazen de, kendisine zararı yararından çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi, ne fena bir yandaştır o. Gerçek şu ki, Allah, iman edip, makbul ve güzel işler işleyenleri, zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın elçisini dünyada ve ahirette desteklemeyeceğini zannederse, Haydi öfkesinden bir ip alıp tavandan uzatsın, boğazından geçirsin. Sonra nefesini kessin de bir baksın bulduğu bu tedbiri, bu çırpınışları, öfke duyduğu şeyi Allah'ın Resulüne yardımını engelleyecek mi? İşte biz Kur'an'ı böyle açık ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Kamil ve makbul şekliyle iman edenler Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler, Allah Kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da bir çoğu. Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Şu iki hasım takım Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki Onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Bunalmaları sebebiyle, her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse, gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız denir. İman edip, makbul ve güzel işler yapanları ise, Allah, İçinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak. Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasip edilmiş, bütün güzel ögülere layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. Kendileri dini inkar edenler, üstelik insanları Allah'ın yolundan ve gerek şehirli gerek taşralı bütün insanlara müsavi olmak üzere, kıble ve ibadet yeri yaptığımız mescid-i haramdan engelleyip uzaklaştıranlar, bilsinler ki, kim orada böyle zulüm ile haktan ve adaletten sapmak isterse, ona can yakıcı bir azap tattırırız. Zira biz, vaktiyle İbrahim'e, Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği Kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adına anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler. Dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesine emrettiği şeyleri tazim ederse, bu Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'a ortak tanımayan halis muvahhid olun. Çünkü bilin ki, Allah'a şirk koşan kimse, gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer. Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeâirini tazim ederse, şüphe yok ki bu kalplerin takvâsındandır. O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabette son bulur. Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen ey Resûlüm! O alçak gönüllü, Samimi ve ihlaslı olanları müjdele. Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder. Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar. Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiarından kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin hem kanaat gösterip istemeyene hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik. Fakat onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Lakin ona ulaşan tek şey kalplerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size amade kıldı ki sizi doğru yola eriştirdiği için onun güzeliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele. Muhakkak ki Allah iman edenleri koruyup müdafa eder. Çünkü Allah hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez Kendilerine savaş açılan müminlere savaşmaları için izin verildi Çünkü onlar zulme maruz kaldılar Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir O müminler ki tamamen haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden ötürü yerlerinden yurtlarından kovulmuşlardı Eğer Allah insanların bir kısmının zararını Diğer bir kısmı ile savmasaydı, Manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene, Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. Onlar öyle mükemmel insanlardır ki şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek, namazlarını hakkıyla ifa eder, Zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler. Bütün işlerin âkıbeti, elbette Allah'a aittir. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkıda, İbrahim'in halkıda, Lut'un halkıda, Medyen ahalisi de, resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle âlem görüp bildi. Halkı zulümde artık onmaz derecede ileri gitmiş nice şehirleri yok ettik. Öyle ki şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Üstü altına gelmiş binalar, körelmiş kuyular, kurumuş çeşmeler yerle bir olmuş muhteşem saraylar. Peki bu inkarciler biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı ki? Hiç değilse bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki onlarda kör olan gözler değil, asıl kör olan sinelerindeki gönüller. Onlar senden o tehdit edildikleri azabı. Çar çabuk getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar. Allah vadinden asla dönmez. Bilin ki, Rabbinizin ölçüsüyle bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Zulümde aşırı giden nice memleket vardı ki, ben onlara önce mühlet verip, sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Herkesin dönüşü ancak banadır. De ki, ey insanlar! Benim görevim, sırf bir uyarıcı olmaktan ibarettir. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. Ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise, cehennemlik olanların ta kendileridir. Senden önce hiçbir rasul veya nebi göndermedik ki, halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde, Şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vermek ve ümidini kırmak istemesin. Ama Allah şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini sapa sağlam muhkem kılar. Zira Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Gerçekten zalimler pek derin bir muhalefet ve düşmanlık içindedirler. Ve yine, ilimden nasibi olanların, bu Kur'an'ın senin Rabbin tarafından gönderilen gerçeğin, ta kendisi olduğunu iyice anlayıp da, onu bütün kalpleriyle tasdik edip gönülden tazim ederek bağlanmaları içindir. Elbette Allah iman edenleri dosdoğru yola isabetli tutuma yöneltir. Dini inkar edenler ise son saat ansızın gelip çatıncaya veya gün doğurmayan o kısır gün kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında şüphe içinde kalır giderler. O gün hakimiyet Yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar Naim cennetindedirler. Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise zelil eden bir azap vardır. Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine masar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir. O, mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir, hilim ve şefkati boldur. İşte böyle. Kim kendisine yapılan haksızlığa karşı, misliyle karşılık verdikten sonra, yine saldırıya uğrarsa, elbette Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah, afürdür, gafurdur. Affı ve mağfireti boldur. Bu böyle. Çünkü Allah, öyle sınırsız kudret sahibidir ki, kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Ve çünkü Allah, semiyedir, basirdir. Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin, ondan başka yalvardıkları tanrılar ise, bâtılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla, yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır. Görmedin mi ki, Allah gökten yağmur indirir de, yer yemyeşil verir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ve muhakkak ki Allah, ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, bütün övgülere layıktır. Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü o tutuyor. Gök ancak onun izniyle düşebilir. Çünkü Allah, rauhtur, rahimdir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Size hayatı veren de odur, sizi müteakiben öldürecek, ve tekrar diriltecek olan da odur. Gerçekten insan pek nan kördür. Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren doğdoğru bir yolun üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki, Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda, aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde olan bütün şeyleri bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır. Müşrikler, Allah'tan başka O'nun, tanrılıklarına dair hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de ibadet edilmelerinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda, kâfirlerin yüzündeki inkarcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki, Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem. Allah onu kafirlere vaad etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar, işte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. Isteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz. Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah. Elbette semî ve basîrdir. O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a raci olur. Onlar hakkındaki nihai hükmü o verir. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin. Hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin. Hayırlar işleyin ki felaha eresiniz. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resûl size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde, Hakk'ın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.